Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünya Okumak programından hepinize merhaba ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Şimdi arada bir, Türkiye'de biliyorsunuz akademisyenleri akademiden uzaklaştırıyorlar. Bunlara KHK'lılar mı deniyor Akif? Evet. Bir KHK'lı yazarımız var. <Gülüyor> Ferda Fahrioğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hoş Şimdi Nota Bene'den. Bir öykü kitabı çıktı. Akademisyenlerden KHK öyküleri ve sizin de bunun içerisinde bir öykünüz var. Kitaba geleceğiz. Kitapta sizden başka Filiz Arıöz'ün, Tolga Tören'in, Didem Dayı, Necla Kurul, İbrahim Kabaoğlu ki kendisi de arada bir açık radyoya gelir. Özgür müfteoğlu Aslında açık radyo dinleyicilerini tanıdığı insanlar bunlar. Onların da öyküleri var. Sanıyorum kitabın içinde bir tek İbrahim Kabaoğlu'nunki öykü değil. Savunma. Onun dışında hepsi öykü. Ee, ben de öykülere baktım. <gülüyor> <gülüyor> Çok değişik tabii. Evvela kitaba gelmeden önce kısaca siz nerede hocaydınız? Sizi nereden uzaklaştırdılar? Ee, Ferda Hanım oradan bir başlayalım ister. Tamam. Ben Yıldız Teknik Meclisi Siyaset Birliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisiydim. Ee, bizim biliyorsunuz bir imzamız vardı. Barış Birleri'si diye lanse edildi ya da tam tersi şekilde terörist bilinize diye de söyleyenler oldu. O bildiriden sonra bizim akımda soruşturmalar açıldı. Açıkçası o süreçte kimse böyle bir ihraç gibi bir şey olacağını düşünmüyordu. Çünkü zaten hukuken olabilecek bir durum değildi. Ama OHAR koşullarında çok rahatlıkla bu durum oldu. Biz OHAR koşullarını ilk OHAL ilan edildikten sonra benim gibi araştırma görevleri bir sürgün olayı yaşadık. Önce ona değinmek istiyorum. Yani ben normalde Bitlisalan Üniversitesi'nde çalışırken görevlendirmeli Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bulunuyordum. Görevlendirmem iptal edildi. Yasal yolla başvurup durdurmama rağmen tekrar bir daha bize geri çağırdılar ve ben apar topar 10 gün içinde kalkıp Bitti Selen Üniversitesi'ne gitmek zorunda kaldım. İhraç edemeden 15, pardon 3 ay boyunca orada kaldım. O dönem 1,5 yaşında olan bir oğlum vardı. onu birlikte biz gittik. Yani o süreci yaşayan bir sürü insan oldum. Öyle söyleyeyim. Ama yıldız teknikten şöyle söyleyebilirim. 19 kişi sadece siyaset bin ve ulusal ilişkiler bölümünden yani bölümün yarısı ihraç edildi. Hepsi de tamamen Barış Birliği'ne imza attığı için. Sonra aslında bizim açıkladığım <gülüyor> dinleyicileri kayık sürecinin yakından hem sabah açık gazetede değil mi? Tabii. Hem diğer programlarda Adalet'in bu mu dünyada bol bol dinliyorlar, konuyu hakimler <gülüyor> bu duyarlılığı da paylaşıyorlar diye düşünüyorum genel olarak. Ama sonra siz bir <gülüyor> e, toplu bir öykülerinizi yazdınız. Bu, ya. bu ilginç <gülüyor> yani tamam hani e, şey beklenir ya böyle yani mesela hani kaba yaptığı gibi e, savunmanızı <gülüyor> yazmanız filan. Öyküler yazınca bu biraz aslında bizim akifin alanına giriyor, Mikro, De, mikrolaşıyor. Deneyim pratini ortaya koymak oluyor, deneyimi kavramlara dökmek oluyor, yaşantıyı kavramlar anlam vermek oluyor. Hakikaten bir araya gelmek, bir duyguyu üretmek açısından da önemli, değil mi? Ya şöyle. Anlatırsam mesela biliyorsunuz İran'da çok baskı bir yönetim vardı. Ve oradan sineması çok fazla gelişti. Aslında baskın olduğu her yerde sanat bir şekilde kendini gösteriyor. Yani kendi ifade etmenin aracına dönüşüyor. Bizim de bu süreçte bir araya gelmemizin noktasında önce şunu söyleyeyim. Filiz Arıöz o kendi öyküsünü yazacaktı. Ee, ve sağ olsun bize yardımcı olan ajans vardı arkadaşlar. Yani tamamen e, hiçbir maddi karşılık almadan destek oldular. O, o noktada şunu söylemişler Filiz'e. Hani senin gibi olan başka insanlar da var hani niye öykünüzü anlatmıyorsunuz Ya hatı şey demiş ya bizim öykümüz herkesi biliyor dediğinde yoo aslında kimse bilmiyor. Çünkü biliyorsunuz çok net şekilde herkes kriminalize edildi. Akademi başı başına kriminalize edildi. Bize bu süreçte şunu düşündük. Belki de bunu anlatabileceğimiz en rahat yöntem öyküdür. Çünkü öykü tamamen insani boyutlu biz burada. Ne dediğiniz gibi İbrahim Hoca'nın ki savunması tamamen hukuki boyutunu gösterilmesi de ama bizim asıl hedefimiz burada bu süreci bu 15 yazarın o süreci yaşadıkları insani boyutla göstermesi. Yani imza öncesi bu sürecinde yaşadıkları, ihraç edildikten sonra yaşadıkları, niye imza attılar, o süreçte ne yaşadılar, ihraç edildikten sonra nasıl ayakta duruyorlar. Ama tamamen kendi kişisel hayatlarımızdan anlatmakta. Sizin öykünüz nasıl? Biraz anlatır mısınız? Ya benim öyküm aslında içinde böyle en fazla öznel olan belki de öyküdü. <gülüyor> Çünkü ben kendim çok zor bir süreç yaşadım. Psikolojik olarak da tedavide gördüğüm bir süreçti. Sıkıntılı bir süreci benim için. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bizim bildirmeye imza attığımız, ben Diyarbakırlıyım. Ve surun yıkılışını bana çok ne şekilde gördüm. Benim kendi çocukluğum surda geçti. Dolayısıyla benim için oradan etkilenme boyutu çok daha farklı bir boyutuydu. Yani psikolojik olarak çok daha fazla duygusal olarak beni yıpratan bir süreçti. E sonrasında üzerine bir e, sürgün olayı yaşıyorsunuz. Küçücük çocuğuna gidiyorsunuz ve gittiğiniz yerde insanlar tamamen mobil kurgulama ve kraldan çok kralcılar var. Ve onlar gerçekten şey yapıyor. Yani sizin üzerinizden kendi güçlerini göstermeye çalışıyorlar. Sonrasında ihraç süreci ve şunu yaşıyorsunuz. Hani yaşadığınız durum bireysel değil. Kendi arkadaşlarımıza dediğim gibi 14 kuz tane arkadaşımın ihraç edilini gördüm. Sadece aynı bölümden. Başka arkadaşlarımız vardı. İntihar eden arkadaşlarımız oldu. Yani ülkenin genel durumu çok kötüydü. Ve bence en şey şu biliyorsunuz. 2013-2015 yıl arasında bir umut süreci yaşardı Bir çatışma şey, çözüm süreci vardı. Bir umuttan bir anda umutsuza gidince. Açıkçası ben kendi adıma ruhsal olarak çok büyük bir çöküntü yaşadım. Dolayısıyla benim için bu kitap süreci, öykü yazma kendi adıma arama süreciydi. Yani bir şey diyordum hani. Dibe battım o dipten çıkabilmek için bir şekilde ben sanata tutundum. Öyle söyleyeyim. Yani benim öyküm bu yüzden biraz daha çok fazla öznel. Yani çok fazla kendi hayatımı anlatım. Kendi çocuğumla, eşimle o süreci nasıl yaşadığımızı anlatım bir öykü. Öyle söyleyebilirim. Şimdi aslında siyaset bilimi çalışan birinin öykü yazması da... <gülüyor> Alışkılarım bir şey değil. Sanki bana öyle geliyor ki yani benim tabii önyargım kesinlikle. Siyaset bilimciler... Böyle edebiyattan en uzak. <gülüyor> değil mi? Cümleleri böyle en akademik. Ne, ne dersin herkes öyle değil mi yani? Birdenbire bir öyküle şimdi şaşırıyorum ben. Analitik çözümlemeler <gülüyor> yapacak. Burada e, özellikle üretilen <gülüyor> metin e, ortaya koyduğu öykü o deneyim pratiğini aslında e, tarihsel bir hale <gülüyor> getiriyor. Yani orada senin referans <gülüyor> verdiğin çerçeve hani kendimle kendi dileğini pratikimi yazarak dışsallaştırıyorsun aslında kamusal alana sunuyorsun Kamus, kamunun kamunun bilgi stoğunun bir parçası haline getiriyorsun bu bu bağlam bunun unutulmamasını da sağlayacak bir bağlam bunu yaparken o edebiyatla kurduğun ilişki nasıl bir ilişkiydi? Ya onu kendimden ziyade genel olarak hepimiz açısından söylersem dediğiniz gibi gerçekten bizim amacımız şuydu. Tarihe bir not düşmek. Biz bunları yaşadık ve bunların unutmasını istemiyoruz. Dediğimiz gibi hani biz herkes bu süreci biliyor. Sanki herkes gündemi takip ediyor ve... Temiz bir bilgi alıyor diye düşünüyoruz ama aslında tamamen böyle bir şey yok. dezenformasyon çok yüksek oldu bir yer. Öykü sürecimiz şöyle oldu söyleyeyim. Tabipler Birliği'nin Kadıköy'de çok güzel bir yeri var. Biz orada böyle tamamen hep bir yere geldiğimiz ve atölye çalışması şeklinde hatta en fazla şey şunu söyledik. Ya biz öykü nasıl yazacağız? Biz bilmiyoruz ki öykü yazmayı. Hani akademik, akademik makale bizim bildiğimiz analitik düşünce. Onu ifade etmek çok. Ama biz yazabilir miyiz? Ve bu süreçte biz şey yapıyorduk, hani vazgeçmek isteyen biri olunca diğeri hayır, vazgeçmemeliyiz, bunu yapmalıyız şeklinde bize yardımcı olan arkadaşlar da olduğu süreçte değerlendirme adına. Ama şöyle bir süreçte oldu, mesela Filiz zaten baştan beri yazan biriydi. Ee, onun dışında ben kendi adıma öncesinde de edebiyatta bir ilgim vardı. Hatta ben yüksek sans tezimi yazarken en fazla adım ya çok edebi bir dil kullanıyorsun, lütfen bu dili kullanma diye o benim biraz da edebiyattan uzaklaşmamı sağlamıştı ama bu öykü ile sadece yeniden, yani önceden şöyle söyleyebilirim, yani bana göre önceden içimde olan bir şeyin yeniden Filiz'lenmesini sağladı. Hatta şu an ben bir roman yazıyorum. Bu biraz da bize ön ayak oldu. <gülüyor> Hızırınız alamadınız mı? <gülüyor> Filiz şu an başka bir kitap yazıyor. Bizim e, Ahmet Özdemir Hoca var. E, o da Tabipler odasında eski başkanlarından. O bir kitap yazdı, yayınlandı. E, onun dışında bir tane tiyatro oyunu biz yazdık. Yani o da yayınlanacak. Aslında bu biraz da şey oldu bizim için. için e, Evet, belki öykünün dili çok daha farklıdır ama... ...yani herhalde varmış bir şekilde... ...bizde bilmiyorum <gülüyor> o yetenek. Bu arada kitap da çok başarılı... ...dördüncü baskısını yapmış. Ya Bekliyor işte, muydunuz bunu? Ya ben daha fazla da yapabileceğini düşünüyordum. Aslında şöyle bir durum var. Yurt dışına ile ilgili bizim sıkıntılarımız var. Yoksa yurtdışından çok ciddi talepler var. Şunu da söyleyeyim, yakında İngilizce basımı da olacak. Şu an bir e, projeyle... ...biz bu İngilizce çevrilmesi olacak... ...ve İngilizce olarak basılacak. Almanca olarak basılma durumu var. Yani... Dediğim gibi bu aslında tarihine şeyimiz yani buna baktığımızda yaşanan şeyler evet belki bireysel öyküler gibi durabilir ama aslında arka planda biz akademi görüyoruz, siyaseti görüyoruz, günümüz toplumunu görüyoruz. Yani dolayısıyla bireyselden ziyade toplumu anlatan bir resim olarak anlatabilirim. Bu dört baskı size az geldi, öyle mi? <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim, hani belki yanlış anlaşılması istemem ama bazen bazı kitapları okuyoruz ki o kadar eftan püften, hafif diyebileceğim kitaplar o kadar böyle yüz yüz bin basabiliyor ki, yani bu biraz da on, o, yani o açıdan baktığımda bana şey geliyor. Evet, ben belki akademik bir makale olsa çok fazla diyebilirim. Ama bu bir öykü kitabı. Edebi bir eser için dört baskı açıkçası bana fazla gelmiyor. Harika. Şimdi isterseniz söyleşimizin Hı. burasında eee bir, bir sanatın başka bir dalını kulak verelim. Sizin için ben cezadan bir parça seçtim. Neyin var ki diye. Hep <gülüyor> sever misiniz? Cezayı sever misiniz? Bilmiyorum. Severim. Ha, o zaman bir cezaya kulak verelim. Sonra güzel söyleşimize devam edelim. Tamam. Olur mu? Cezadan dinliyoruz. Neyin var ki? Bir tarafta gökkuşağı, öbür taraf kör Sınırda kalmışlardınız, biz hep sınıfta kalmışlardan Çok uzaktayız, sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde Çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır Ahmak olmasaydı insan, tüm zaferler dostça kazanılırdı Her gün doğumundan gün batımına, her geceden gündüze işlenen bir suç var Her bir yerde bahçemiz var, cümle derdi Ol deva diye dua ederdi günde bin defa de yok, bu çok fena, çare yok. Bu bir bela sanki yoktu başta. Hepsi kalsın aleminde sago ve ceza. Rap için bir pranga. İlham ellerim, yorgun ellerim ve miskin armağan düşüncemin yanında bir emanetim bu zor Yılların bir etki verdi, etki tepki oldum oldum. Kendimin hudutlarında bir çiçektim, ordu onca tarla doldum doldum. Bir şafaktım askerin duvarda yırttı. Bir takvim yaprağında geri kalan umut rakamlar oldum oldum. İstediğim yerdeyim, bir iki dakika verin bu adama. Konuşamaz dilim tutuldu. Bin can Hatrına saydım bir yudumluk aşkım deli sarhoş komplo orduların Çeşmelerde kurtulur zebanilerden akmayan suyuyla çölde Çeşmeler var her bir yerde bul Olmaya çalış bir kul istediğimiz yekte su Olmasın altında çul Olmasın param ve pul Yine de gül bir kez be bir kere gül de senede bir de olsa gül bu çölde yeşerir elbet Savaş biter be bizde sınırın ortasında Kaybolup gider de Sözlerimizi ve Rapimizi miras bırakırız yeter evrepin hey, sebepsiz anlamı Damarlarımda gezine dul Şakaklarımda kan birikmiş Ben bir cümlelik bir nokta değilim Şiirlerimle gömülecek adım Satırlarımda geçmişin Kat izlerim Anlat. ve ellerimde kara kalem, kara gözüm seyirde, yollarımda yolumu gözlediğim bir yolcu. Malubum, yaradan Allahım, gençliğime mahcubum. Oyuncak bir tabanca elime hakim oldu, çok alıştı. Ben bugün de yaşıyorum, yarında meçhulüm. Bin yasak ve bin ceza ile illelebet mi yaşıyorum? Bir bal olsam damlasam, bu yeryüzünde bir kalbim, nefretim ve var olan bin cezam, bin can kahvem hatuna saydım bir yudumlu aşkım deli. Darlıyanlarım neyim var ki repten gayrın can hatına saydım bir yudumlu aşkım deli sarhoş komplo orduların darlıyanlarım var ki repten Şimdi azadan dinledik. <Gülüyor> ee, Ferda Fahrioğlu ile akademisyenlerden KK öyküleri kitabı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ben daha öznel bir soru sorayım. En fazla hangi öykü seni etkiledi kitaptan? Kendi öyküm dışında tabii. Kendi öyküm dışında. Ya açıkçası her öykü benim için o akademinin farklı bir oyunu göstermesi açısından önemli. Ama şey vardı Didem'in öyküsüne geçen bir kısım beni çok etkilemişti Didem dayı. Üniversiteden çıkıyor ve parkta arabasına binmeden önce biliyorsunuz hepimiz böyle günlük hızlı hızlı haberleri telefondan takip ediyoruz. Ve orada gördüğü bir fotoğraf karesi onu çok etkilemiş. O kare aslında beni de etkiledi. Yani el arabasının üzerine evini taşımaya çalışan bir aile işte ütüsü var, ütü masası böyle yani taşıyabildiği birkaç parça eşya var. Ve onlarla bir nevi kaçmaya çalışıyor surdan bir kareydi. Yani onun didemi etkileme şekli beni çok fazla etkiledi. Onun dışında Gül Köksar'ın... Kendi kızının yazdığı, çizdiği bir portresi var. Orada da kitapta da var. Ve onun hakkında yazdıkları aslında şey söyle Yani annemi yenmeye çalıştılar ama özet olarak söyleyeyim Yani birebir kelimelerini çünkü hatırlamıyorum. Ama bunu başaramayacaklar diye. Yani aslında bu süreç sadece bizi bireysel olarak bizi etkilemedi. Ailelerimizi, çocuklarımızı, eşlerimizi, çevremizi herkesi etkileyen bir süreç oldu. Çünkü bizimle birlikte bizim ailemiz de kriminalize edildi. Çocuklarımız da aynı şekilde yaşadı. Dolayısıyla yani Gül'ün o kızın yazdıklarına baktığımda aslında şunu gördüm. Yani Bizden ziyade çocuklarımız bu süreci nasıl yaşamışlar, nasıl görmüşler? Öyle söyleyebilirim. Tabii <gülüyor> burada öyküler her, her birey tarafından yeniden inşa ediliyor. Her okur bu deneyim pratiğini yeniden üretiyor. Empati yapıyor haliyle. Öykü yazma süreci biraz sıkıntılı bir süreç miydi? Yani o var olan halle. Karşılaşmak o deneyim pratiğini yeniden hissetmek ötekileştirilmek Üzleşme. yüzleşmek ötekileştirilenle belki bir biz kategorisi kurmak hayatta tutunmak sanki bunların bunların yazma süreci de bir öyküyü barındırıyor değil mi? Ya dediğim gibi biz iki haftada bir toplantılar yapıyorduk. Yani şöyle söyleyeyim, biz Eylül'de başladık. İşte Aralık'ın sonuna kadar biz öyküleri teslim etmemizi diye düşündük. Ve biz bir araya geliyorduk. Bir arada olmadığımız süreçlerde yazıyorduk. Sürekli bir mail üzerinden haberleşiyorduk. Burada yurt olan arkadaşlar da vardı. İstanbul'da olmayıp katılamayan arkadaşlar da vardı. Ama bir süreçte yani biz farklı bir dayanışma ağı kurduk. Zaten belki de bu süreçte esas öyküden ziyade şey önemli olan... Yani biz hayatın dışına itilmeye çalıştık. Evet akademi dört var arasında değil. Ama biz akademi dışında da bir şekilde üretim yapmaya çalıştık. Çünkü bize iyi hissettiren şey üretim olduğu için bu öykü bizim için onun bir aracı oldu. Onun dışında bizim mesela e, dayanışma akademileri kuruldu, kooperatif kuruldu, dernekler kuruldu. Yani dediğim gibi yaptığınız şeylerin hiçbir maddi karşılığı yok. Ama biz yani üretince insan kendini iyi hissediyor. Ve bir araya geldiğinizde aynı şeyleri yaşamış insanlarsınız sonuçta. Orada konuşmak, tartışmak, bir araya gelme pratiği bile çok iyi geldi öykü yazma kursuna geldiğimde dedim yani benim kendi adıma şöyle bir süreç yaşadım. Ben kötü bir süreç yaşadım. Yaklaşık 6 aylık ve ben onun aranmak için öykü benim için bir araçtı. Yani yazıp unutmak istedim. Hatta yazdıktan sonra kendi öyküme uzun bir süre hiç bir daha bakmamıştım. Yani herkes için farklı bir süreçti onu anlatımı. Yani dillere baktığımızda da zaten 15 öykünün 15 farklı dil olduğunu göreceksiniz. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Yaşanılanlar tamamen farklı. Çünkü her ne kadar hepimiz aynı şekilde evet imza attı, ihraç edildi şeklinde olsa bile ...her birimizin kendi dünyasında aslında tamamen farklı şekilde yaşandı olaylar. Bu biraz da olayı basite <gülüyor> almak gibi değil mi? İmza attı ve atıldı. Çok küçümsemek gibi geliyor bana. Evet ama maalesef o şekilde görülüyor. Yani hata şu var. Yani dışarıda insanlar sorduğunda işsizimden ziyade... ...ben mesela şunu uzun süre yaşadım. İnsan, ya ben ev kadınım oldum diye. Sonra bir arkadaş yiyorsan işsiz... ...a evet ben işsiz miyim? Ama işsizim dediğinizde bile şey var ihraç edelim dediğinizde hemen devamında ama FETÖ'den değil gibi bir cümle kurma ihtiyacı hissetmek bile çok acı bir şey. Ya da insanlar size hemen yani bir insana ihraç edildiğinizi söyledikten sonra siz hemen kendinizi hissediyse savunma moduna geçmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü insanlar sizi tamamen kriminalize ettiği için hükümet ya da yönetim siz bir nevi savunma içgüdüsüyle hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. E, bu da beraberinde bir dışlanma geliyor. Mesela bu ihraç dediniz yani hani imza ihraç edildi çok basit ve çok böyle sığ bir bakış açısı ama şöyle bir durum var. Bu süreç aslında bizim hep imzan bir değişikliği neden oldu. Yani oda arkadaşınızın selam vermedeki öyküde bunu mesela kuvvet hocanın var. Evine birebil gittiği birlikte yemek yedi dostum dediği insan onun ihraç edilmesine imza atıyor altına o metnin altına imzası var. Ve kuvvet hoca bunu öğrenip sorduğunda şey söylüyor hatırlamıyorum imza atmış olabilirim. Yani aslında bizim bu süreçte biz bir nevi bir seleksiyon süreci de oldu. Hayatımızdan yakın akraba, arkadaş, iş arkadaşları, pek çok insanlar hayatımızdan uzaklaşanlar da oldu. Hani kendi tercihleriyle ararsam geçmiş olsun dersem belki telefonu dinleniyordur. Aman bana bulaşmasın şeklinde selam vermeyen uzaklaşan insanlar da oldu. Dolayısıyla bu süreç... Bunun aksi oldu mu? Ben biraz orayı merak ediyorum. Yani özellikle <gülüyor> tanımadığınız insanlardan bir size bir dayanışma uzatanlar oldu mu? Sizi sahiplenen kurumlar oldu mu? Ya bu muhteşem bir şeydi onu söyleyeyim yani iki boyutu yaşadık bir yandan büyük bir kayıp yaşadınız çünkü çok yakın yıllarda tanıdığınız insanlar var ve onları kaybettiğinizi görüyorsunuz bir yandan da hiç tanımadığımız etmediğimiz kişiler öğrenciler mail atması destek olması yurt dışından yurt içinden yani bu harika bir şeydi çünkü hep şunu söylüyorum çok yakın bildiğin insanın bir yandan hani e, Amin. Abi yani tamir, e, tabirleşedin hani kazanı yerken çünkü gerçekten tamamen sırtını size dönüyor ve sadece korktuğu için diğer taraftan hiç tanımadığınız insanlar size destek olmak istiyor. Şey vardı ilk ihraç edildikten sonra mesela destek olmak isteyen bir arkadaş benim yazlım var gitmek isteyen arkadaşlar lütfen bir sene boyunca hani şey yapın tamamen size açıyorum. Gitip yeterken bir hafta sonu bir dinlenin ailenize kafanızı dağıtın gibi düşünün. Hiç tanımadığınız insanlar. Ve olay hani maddiyattan ziyade manevi destek boyutuyla hep şey diyorum. Gerçekten dayanışma kelimesi ne demek olduğunu bu süreçte öğrendik biz pek çoğumuz. Bu çok güzel bir örnekmiş Başka böyle örneğiniz var mı? Yani böyle tanımadığınız ya da kurumlardan gelen destekler oldu mu? Ya kurumlardan bizim Türkiye'de şey var hani belli başlı kurumlar. Mesela sendikamızdan söyleyeyim eğitimsel. Çünkü artık öyle bir şey ki. Kurumların isimlerini bile söylemeye korkuyoruz. Çünkü bu sürede bile o kurumlar üzerinden maalesef farklı şekilde şey yapılabiliyor, gidilebiliyor. Tabii, tabii, Ama eğitim mesela çok büyük destek oldu bu süreçte. Hatta senikalardan kendi üyelerine destek olan tek sendikaydı. Yani cüzi bir miktarda bile olsa her ay bize ödeme yaptı. Şu an iki, iki sene oldu ben ihraç edilir. Hmm. Ve bizim gibi olan herkese şey yaptılar. Hani cüzi bir miktarda bile olsa her ay en azından kiranızı ödeyecek kadar destek olmaya çalıştılar. Yurt dışından bu şekilde destek olan insanlar oldu. Yani... E, Yurt dışında bulunan arkadaşlar şey var yani kendi alanında böyle çevrelerinden para toplamışlar, bu şekilde yollamaya çalışmışlar falan. Hani dediğim gibi burada önemli olan maddi boyutundan ziyade insanlar manevi olarak yanında olmaya çalışıyor. Ya Ve arayıp sormaları, evet sahiplenmesi çok önemli. Yaptığınızın doğru olduğunu hmm. düşünmeleri değil mi yani? Ya bu çok önemli çünkü şu var hani siz kendi yaptığınızın yanlış şey olduğunu olmadığını biliyorsunuz. Yani bizim yaptığımız şey barışta savunmak. Benim kendi alanım çatışma ve barış çözümü. Yani temel alanımız bu zaten ve söylenen şey bir savaş şey varken mesela ben doktora tezimde şey üzerine çalıştım işte çatışmalarda insanın arabuluculuk yapması. Hani iki insan kavga etme bile biz dur derken bizim yaptığımız şey budu sadece. Hükümete bir çağrıydı ve bunun tamamen kriminalize edilmesi, başka bir noktaya getirmesi bu çok büyük bir sıkıntıydı. Ve insanlar gelip şey ne evet biz sizi anlıyoruz gerçekten kötü bir şey yapmadınız dediğinde bu bile insanın gerçekten iyi hissetmesini sağlıyor. Ferdi Hanım, programımızın sonuna doğru <gülüyor> geliyoruz. Ben hani son soru olarak size şunu sormak <gülüyor> istiyorum. Ee, Türkiye'de akademiye bir daha e, döneceğinizi düşünüyor musunuz? Bu kapılar size açılacak mı? Bu yönde bir düşünceniz var mı? Ya şöyle söyleyeyim, yani önceki dönemlerde, 80'lerde benzer olaylar yaşandı. Yaklaşık 10 yıl sonra dönebildiler. Biz yine mutlaka bir gün döneceğimize inanıyorum. Ama maalesef şu an akademi kadar şekilleniyor ki biz döndüğümüzde çıktığımız akademik kurumlar olmayacak. Biz de bunu bildiğimiz için şu an alternatif akademiler inşa etmeye çalışıyoruz. Aa, bu da çok <gülüyor> güzel. Zaten alternatif bir şey dediniz mi? Akifli benim böyle yüreğim <gülüyor> bir hoş oluyor. <gülüyor> ee, Ferda Fahrioğlu geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Dünya Okumak programına. Ee, <gülüyor> KYK öyküleri, akademisyenlerden KYK <gülüyor> öyküleri umuyoruz bu dördüncü, beşinci, 40 <gülüyor> <gülüyor> baskıyı da yapar değil mi Akif? Evet. Ben o, çok teşekkür ediyorum Tekrar bize böyle olanak verdiğiniz için. Tekrar sizi de akademide görmek <gülüyor> isteriz. E, Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri bugün Ferda ile görüştük. Önümüzdeki hafta yeni bir yazarla yine dünya okumakta görüşmek için, görüşmek umuduyla. Bu arada bu arada son bir şey aklıma geldi. E, bu da Akif'in fikri aslında. Aha. Hani ne, sen dur, söyleyeyim, hatırlayacaksan <gülüyor> bir dakika hemen şey yapma 7 aylık davranma. E, eğer bu programda dinlemek istediğiniz yazarlar olursa bize dünyayı okumak.gmail.com mail adresinden yazarak onları da davet etmemizi sağlayabilirsiniz. Böylece Akif'in sevdiği katılan bir programa dönüştürmüş oluruz. Ben Aytaş Timur. Hepinize iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla. İyi haftalar.